Elhamdülillah. Vessalatu vesselamü ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bir sorunun cevabını araştırmaya veya hatırlamaya çalışacağız. Mümin kime denir? Mümin kimdir? Bu sorunun cevabına bakmazdan evvel ne değildir evvela konuşalım. Sadece aklımıza eğer Suudi Arabistan'da veya bir başka ülkede veya ırk olarak Arap yarımadasında doğmuş insanlar sadece Müslümandır diye aklımıza geliyorsa mümin eşittir odur diyorsak bu yanlış. Sadece Mekke'de, Medine'de doğmak yetmediği gibi Mekke ve Medine'de doğan herkes de mümin değildir. Bugün Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da veya haritayı karşımıza getirseler, hangi ülke olduğunu bile bilemeyeceğimiz bir yerde bir mü'min olabilir ve vardır. Tam tersine, akrabaları, yaşadığı yer, dışarıdan bakıldığı zaman ne kadar mü'min bir aile, mü'min bir cemaat dedense, o ferdin içerisinde mü'min olmayan da olabilir ve öyledir. Mü'minlik kendi başına bir değerdir. Arap olanın otomatik mü'min olacağı gibi bir kural da söz konusu değildir. Öyle olsaydı Ebu Leheb mü'min sayılırdı. Kardeşlerim, mü'min kimdir o zaman? 1- Allah'ın varlığına, birliğine inanan, 2. Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanan ve o peygamberin verdiği bilgilere yürekten inanan, Kur'an-ı Kerim'de yer alanların hepsi tamamdır. Bir bütündür. Eksik değildir. Ahiret günü vardır. Bunları kabul ve tasdik eden kimseye mümin dendiğini görüyoruz bu öyle bir zenginlik ki dünyada bir insanın sahip olabileceği bütün zenginliklerden daha fazla bir değerdir neden bugün en zenginimiz dünyada şu an nefes alıp veren en zengin insan bir şekilde hayatını yaşayacak ve bu hayatın sonrasında ölümle tanışacak ve Allahu Teala'nın dilediği bir vakitte kıyamet kopacak ardından tekrar ne olacak? Canlanacak. İşte o süreçte ne kadar azığı var bugün dünyada yiyebileceği 30 senesi, hadi 70 senesi sonrası yine muallak. O yüzden Müslümanlar dünyanın bir izihan yeri olduğunu, ahirette geçecek olan bütün hayırların, güzelliklerin burada filizlenmesi gerektiğini bilir. Mü'min dediğimiz, iman üzere ölürlerse, ahirette cennete girecekler ve orada pek çok nimete kavuşacaklardır bilen insanlardır. Evet, müminler dünyada eğer günah işledilerse Allahu Teala ya bu kişilerin günahlarını bağışlayacak, cennete koyacaktır. Dilerse işledikleri günah her neyse Allahu Teala'nın indinde onun cezası neyse cehennemde biraz kaldıktan sonra ceza çektikten sonra cennete girecektir. Bunun kararını verecek olan sadece Allahu Teala'dır. Hayatının belli dönemlerinde belli yapmaması gerekenleri yapmış, haramlara, hatalara dalmış, ardından tevbe etmiş bir kulunun da günahlarını affedecek mi? Dünyada günahlarının affedilmesi için ona imtihanlar verip onu affedecek mi? Bu tüm bunlar Allahu Teala'nın bileceği mevzulardır. Ama biliyoruz ki hiçbir mümin cehennemde ebediyen kalmayacaktır. Değerli kardeşlerim, insan Allah'ın yarattıkları içerisinde bizzat Kur'an tabiridir, en üstün ve en mükemmel olanıdır bunca yaratılanlara şöyle bir bakın ağaçta yaratılan değil midir? ağaçtaki türlü türlü meyveler yaratılmamış mıdır? evet peki kimin için yaratılmıştır? insan için bizim istifade etmemiz için evet bitkiler, otlar yaratılmış mıdır? evet onlar da yaratıktır e peki biz ot yemiyoruz, bize ne faydası var? Bizim yediğimiz hayvanlar, bizim içtiğimiz süt, yoğurt, peynir, o otları yiyen hayvanlardan olmuyor mu? Güneş yaratılmıştır. Ay, gece, gündüz, bunca nizam kimin içindir? Oksijen, azot, şu soluduğumuz havanın içindekiler, yaratılmış değil midir? Kim içindir bunlar? İnsanın istifade edebilmesi içindir. İnsan, Allah'ın yarattıkları içinde en üstün ve mükemmel olanı. Peki sadece insan olarak yaratılmış olması onu kurtarıyor mu? Hayır. Benim elimden zarar gelmeyecek. Kimsenin namusuna, malına, tecavüz etmeyeceğim ve ben öyle güvenilir bir insan olacağım ki bana karşı bir emanet verildiği zaman onun değerini bileceğim aynı zamanda da bana karşı emniyette hissedecek insanlar Allah Allah yani insan olmak müslümanlık ve müminlikle perçinlenmiş bunu çok iyi görüyoruz e zaten bugün de herhangi bir insana sorsanız, inanç noktasında nasıl olduğu çok önemli değil. Bunları anlatsanız, deseniz ki dürüst olan, arkasından çekiştirmeyen, güvenilir olan, verdiği sözün arkasında olan, insanların mallarını, canlarını kendi canı ve malı gibi değer veren, saygısızlık etmeyen insanlar, Nasıl insanlardır? Size mükemmel insandır derler. Mümini tanımaya devam edelim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bal arısına benzetiyor müminleri. Nasıl mı? Şöyle. Mümin bal arısına benzer. Temiz olanı yer. Temiz olan şeyler ortaya koyar temiz yerlere konar ve konduğu yeri ne kırar ne de bozar. Şimdi bir düşündürücü yere daha geldik. Bu hadisi şerif bize neyi öğretiyor? Mü'min helal yiyecek evvela. Helal ve haramların birbiri içine geçtiği günümüzde ne kadar zorlu bir imtihanda olduğumuzu bir kez daha anlıyoruz böyle. Temiz olanı yiyeceğiz temiz şeyler ortaya koyacağız. Şunu unutmamak lazım, bugün bilinçsizce yediğimiz her lokma, içtiğimiz her yudum su, hem bizim vücudumuzu mahvediyor, yapılan çalışmalar onu göstermiş, hem de ahiret hayatımıza darbe indiriyor. Sadece insanın boğazını, düşünmesi, karnını doyurması diye bakmamak lazım. Öyle ki lokma var hakka götürür, lokma var yoldan çıkarır arkadaşlar. İş sadece yemek içmek değildir. Konu o yediğimiz, içtiğimiz şeylerin helal yollardan kazanılıp kazanılmadığıdır. Onu kim getirdi bize, kim pişirdi, sofrayı kim hazırladı, ona kadar dikkat etmek gerektiğini bu hadisi şeriften anlıyoruz. Bal arısına benzetildik. Evet arılar temizi yerler. Temizi ne o temiz? Bal çıkarırlar. Uğraşırlar saatlerce ve küçücük boylarına cüsselerine rağmen kilometrelerce uçarlar. Ve ömürleri çok kısa olmasına rağmen o bal arıları polenleri toplarlar sürekli çalışırlar ama tertemizdirler. Gider hangisi daha kaliteli onu bulur. İşte mümin temizlerden yiyip haram ve şüphelilerden kaçınarak temiz işler ortaya koyan. Bu şu anlama geliyor. Mümin dediğimiz Allah'ın rızasına uygun işler yapan insan. Kadın da olsa erkek de olsa. Bugün Çıkar çatışmalarının, sen haklısın, ben şöyleyim, bu böyle bilmem ne falan, çatışmanın olduğu ve ayyuka çıktığı şu günlerde, maalesef arayış içinde olan milyonlarca insanın rehberi, mihmandarıdır. Mümin olabilmek. Bunun kuralları nedir bunu öğrenmek. Bugün milyonlarca insan, elhamdülillah, Müslümanım diyorlar. Evet bir insanın kalpten ve diliyle ikrar ederek söylemesi Müslüman olmasıdır. Maalesef bu şuna benziyor. Mehmet Akif'in Allah rahmet eylesin Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir sözü var ya duvarda asılı kalmak için evinin odasında böyle arada tozunu almak için Kur'an inmedi. Onun gibi Müslümanlık da ben müminim diyen bir insan da bunun gereğini yapmalıdır bu benim isteğime göre benim anladığıma göre ben bu sureden bu ayetten bunu anlıyorum bunca zaman şöyle söylenmiş bu konuda bana göre böyle demek müminlik sıfatı değildir arının temiz yerlere konması gibi mümin bir insan mümine bir hatun salih ve güzel insanlarla dost olandır aynı zamanda. Üzüm üzüme baka baka kararır derler ya çocukluğumuzdan beri duyarız bu deyimi. Aynen öyledir. Sen kiminle beraber olursan, kiminle saatlerini geçirirsen, karşılıklı olmasına gerek yok. Youtube'dan bir video izliyorsun veya bir yazarın kitabını okuyorsun. Sen onunla berabersin. İşte mümin bir hanım veya erkek kiminle meşgul meşguliyeti nedir onlarla bir arada çünkü yargılanacak bunun tam tersi kötü insanlarla beraber zamanla zihni kalbi ve ameli beraberliğe giden insanlar da var Allah korusun bu bir mümin için iflastan daha beterdir allah Teala Ayetinde buyuruyor, Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ya kiminle berabersin? E ben şöyle bir müminle beraberim dediğin zaman, onun hal hareketi, güvenilir olup olmadığı emanete sadık mı, insanlara nasıl davranıyor, sen onunla berabersin. O yüzden demek ki, Özellikle arkadaşımızı, dostumuzu seçerken kim olduğuna dikkat etmeliyiz. Hangi ırktan gelmiş, cebindeki parası ne kadarmış, hangi siyasi tercihe sahipmiş, cemaati vesairesi, bunlardan önce mümin bir kardeşim olacak. Şöyle de denilebilir, senin yüzlerce insana ihtiyacın yok bu dünyada. Bir tane kardeşin olsun seni Allah rızası için sevecek sadece iyi günlerde değil zora düştüğünde veya hata yaptığında güzelcene kardeşim şöyle şöyle yap bak seni uyarıyorum seni çok seviyorum senin başına şunların şunların gelmesini istemiyorum diyecek olan bir dostun olacak İşte o dostun Allah'ın izniyle ahirette cennette de senle o kardeşliği yapacak. O beraberlik devam edecek. En önemli şey odur. Yüzlerce insana ihtiyacın yok. Seni Allah'ı hatırlatan, Allah'a götüren yüzüne baktığın zaman güzel şeyler hatırladığın, namazı, abdesti hatırladığın, haramdan kaçmayı hatırladığın bir arkadaşın olacak, dostun olacak. Ne buyuruldu çünkü? kişi sevdiğiyle beraberdir. Bugün saçma sapan videoların yayınlandığı mecralar var. İyiler de var, maalesef saçmalıklar da var. Üç kuruş daha fazla kazanmak için, şekilden şekile girenler, incir çekirdeğinin binde birini doldurmayacak değerde olan saçma sapan yapımlar var. Sen saatlerini onlarla harcıyor. Ve onlarla bir hayat sürüyorsan sen de onlarla berabersin. Arının o konduğu yeri mahvetmediği gibi ben tebliğ yapayım derken namaza karşı işte gönlünü yumuşatayım veya örtünmesi için tebliğde bulunayım derken onun kalbini daha da kırmayacak İslam'dan nefret ettirecek hale gelmeyecek mümin. Zarafetini, edebini tatlı dilini üzerinde taşıyacak ve mümin bilecek ki yaptığı yanlışlıkların zararı sadece kendine değil koca bir İslam alemine yani bütün Müslümanlara olabilecektir o yüzden kılık kıyafeti başörtüsü, sakalı cübbesi veya yürüyüşü, konuşması üslubu Hemen aklına getirecek mü'min. Bir dakika, ben şu an İslam'ı temsil edebiliyor muyum? Bir öz eleştiri yapabilecek, o kıvamda olacak Müslüman. Biri benimle iletişime geçtiğinde, yazdığında, konuştuğunda, izlediğinde ben insanlara Müslümanlığı, İslam'ı anlatabiliyor muyum? hal ve hareketimle oturup kalkmamla. Bunlar çok önemli biliyor musunuz? Evet kişinin imanı da, parası da içindedir. Kimin ne olduğu belli olmaz. Bunlar doğru. Ama bir başka yer daha var. O da bir insanın hali hareketi oturup kalkması, insanlara karşı davranışı da müminliğini belirler. Örnek bir Müslüman. Yani mümin İslam şartlarını yerine getirmekle kendisini Allahu Teala'ya yaklaştırdığını bilir. Ancak yaşantısının her alanında örnek Müslüman olarak bütün insanlığı ihya ettiğinin şuurunda olan Müslümandır. Sadece namazlarını kıldığı için, haramlardan kaçtığı için benim işim bitti diyen bir mümin değildir. Mü'min kavramı, kendi hayatında ortaya koyduğu bazı edinimler, güzellikler varsa, onlardan akrabalarının, komşularının, diğer insanların da istifade etmesi için didinip duran, her insanı gördüğü zaman elinden bir şey gelmiyor veya ona bir şey anlatamıyorsa da kalben, ''Ya Rabbi ne olur, bu kardeşimizin örtünmesine vesileler yarat.'' Ne olur bu kardeşimiz bu içkiyi bıraksın. Ne olur ya Rabbi şu kulunu affet, hidayet nasibi eyle diye dua eder Müslüman. Kendim kurtardım. Zaten cennetliyim. Melekler de beni bekliyorlar bir an önce öleyim diye. Neden? Beni bir güzel süsleyecekler, güzel sözler söyleyecekler, onlar da sabırsızlanıyorlar diye düşünen bir insan değildir. Evet ümidi vardır Müslümanın ama korkusu her an içindedir. Bir dakika ben namazlarımı kıldım velev ki hiç namaz borcum yok, tas tamam. Akıl bali olduktan sonra sürekli namazlarımı kıldım, hiç oruç borcum yok, orucumu tuttum tas tamam. E, umre'ye gittim, hacca gittim, ezekatımı da verdim tamam canım daha. Yani cennet için ne gerekiyor? diye düşünmez bilir ki insan ibadetleri ve ameliyle cennete girmez Allah'ın fazl keremiyle rahmetiyle girer mümin bunun bilincindedir o yüzden kendini kendi ibadetlerini kendi kılık kıyafetini kendi taat ve düşüncelerini insanlar yani diğer insanlardan uzak görmez diğer insanları tepeden bakmaz hava atmaz caka satmaz mümin. Yine o örnekte verildiği gibi arı örneği vardı ya. Mümin arı misali çalışkan olandır. Öyle tembel tembel bir köşeye çekilip ondan bundan şikayet ederek bu niye böyle, şu niye böyle değil diye hayat geçirmek büyük bir hüsrandır. Günler öyle hızlı geçiyor ki Bugün dert olarak gördüğümüz, takıldığımız küçük, mini şeyler bize o an büyük geliyor. Hayatımızın sanki en önemli sorunuyla yüzleşmiş gibi zannediyoruz. Halbuki bir düşünsek, bir sene sonra bugünü hatırlayacak mıyım? Veya bir sene evvel hiç mi canımı sıkan, hiç mi üstesinden gelemeyeceğimi zannettiğim, Moralimi bozduğum bir zaman olmadı ama geçti. Bu günlerde geçecek diye düşünen insandır. Mümin çalışkandır. Bugün tatilleri iple çekiyoruz. Zaten o kadar çok tatil var ki hafta sonu şöyleydi, bayram tatiliydi. Hele hele memursanız o şu gün, bugün falan filan. Tatil üzerine tatil. Tatil günlerini iple çeken günümüz Müslümanları bilmeli ki, ara tatil bizim için neresi? Kabir. Allah'ın izniyle esas tatil, ahiret aleminde Allah'ın cemaliyle buluşulduğunda olacaktır. Peki bu garanti midir? Değildir. O güne kadar din hususunda dinimiz üzerinde yorulmak, Üşenmek, sıkılmak, bir şeyleri aldığınız kararları ertelemek, vazgeçmek, geri dönmek bize yakışmaz. Bizim bir davamız var, bizim bir yolumuz var, menzilimiz uzak, varıp varamayacağımız belli değil, önümüzde uçurumlar var. Hem bu dünyada günahlardan kaçmaya, haramlara bulaşmamaya, dedikodu yapmamaya çalışırken bir taraftan da acaba Allahu Teala benim canımı nasıl aldıracak Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcılarına acaba canım boğaza geldiği zaman kötü bir şekilde mi alınacak ki o şekilde alındığı zaman halim de kötü devam edecek İyilerden mi olacağım Bizim düşünmemiz gereken çok daha önemli mevzular var. Hanımım acaba niye böyle yaptı ya? Veya kocam niye böyle? Annem babam niye böyle? Niye şu yok bilmem ne bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Olmamalı. Önümüzde çetin yollar var. Küçük tefek şeylere takılıp da birbirimize pamuk ipliği ile bağlanmayalım. Pamuk ipliği nasıldır? Bir bebeğe de verseniz, yeni doğmuş, eline verin böyle, elini açıp kapar, o pamuk gider. Halatlarla, çelik halatlarla, kalın kalın halatlarla bağlanmalıyız. Hele hele böyle bir dönemde, ahir zamanda, bizim kabrimiz ara tatil. Öğrenciler daha iyi bilirler ara tatili, esas tatil, yaz tatilimiz inşallah ahiret aleminde Allahu Teala'nın huzurunda cemaliyle buluşulduğunda olacak. Ümidimiz var mı var? Korkuyor muyuz? Korkuyoruz. O zaman doğru yoldayız. Ne kendimizi cennetin ortasında garanti halinde gördük? Ne de Allah korusun hayır hayır. Benim affedilmem mümkün değil ben kesin cehennemdeyim diye gördük. Arada kalmaya çalıştık. Kardeşlerim, işte o örnekte aktarıldığı gibi mümin kadınıyla erkeğiyle bu imtihan dünyasında arı gibi olacak. Bundan sonraki zaman haşır zamanı. Orada bir küçük arı kadar bile değerimizin olmadığını gördüğümüzde artık iş işten geçmiş olur ve bu pişmanlıklarımız kimseye bir fayda vermez. Dünyada düşünün. Size değer veriliyor. Gazeteciler fotoğraf makinalarıyla arkanızda bir dediğiniz iki edilmiyor. Elinizi sıcak sudan soğuk suya sokmuyorsunuz. Aranan, fikri alınan, değer verilen bir insansanız dünyada ama ahirette Kimse yüzünüze bakmıyor. Bırakın kimsenin yüzünüze bakmadığını, zebaniler, cehennemde görevli olan melekler sizi almaya geliyor. Nasıl bir felakettir bu? Dünyada şöyle bir konumdaydım, böyleydim. Allah Allah, müzik listelerinin birinci sırasındaydım. En çok aranan YouTube'daki YouTuber bendim. Şu kadar ünlü bir sanatçıydım. E bu kadar vergi veriyordum. Vergi şampiyonu olmuştum. Allah Allah, milyonlarca insan benim albümlerimi veya beni görmek için birbirlerini eziyorlardı. Ne oldu bana? Gerçek yer orası. Küçücük bir arı kadar belli bir ömrü var onun. O yüzden örnek gösterilmiş. Onun kadar bile aranıp sorulmayacak bir zaman bizi bekliyor ve pişmanlık fayda etmiyor Rabbimiz Celle Celaluhu o zor günde madem arılardan örnek veriyoruz petekleri dolu olanlardan eylesin amin ben müminim o zaman Allah'ımı tanıyacağım Celle Celaluhu sıfatlarını tanıyacağım özelliklerini tanıyacağım onun varlığından, birliğinden, kudretinden şüphe etmeyeceğim. Acaba şöyle mi böyle mi demeyeceğim. Onun kusursuz ve mükemmel olduğuna iman edeceğim. Gerçek mümin böyle olur. Onlar göz bağcıların insanı hayret ve dehşete düşüren gösterilerine bakarak gevşemezler. O zaman deccal vardı bu örnek verildi. Bugün de buna benzer şeyler var. Nefse hoş gelen ne deceller var, ne yapımlar var, ne kitaplar var, ne diziler var, değil mi? Ne oyunlar var. allah Teala cümlemize diri olmayı nasip eylesin bu ölüler arasında. Bir başka örnek. Mümini tanımaya çalışıyoruz. Tirmizi'de geçiyor bu hadis-i şerif. Az evvel aktardığım Deccal ile alakalı Buhari ve Müslim'de geçiyordu onu da hatırlatmış olalım. Yeni hadis-i şerifimiz şöyle. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allahu Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Bir vasıf daha eklenmiş oldu. Rabbimiz güzel ahlakın zirvesini nerede sergiledi? Evet, tek cerrah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında. Onu aleyhissalatu vesselam alemlere rahmet olarak göndermiş, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa Deniyor ya üsve-i hasen Yani emsaysiz bir örnek olarak armağan etmiş Kur'an-ı Kerim'de yazdığı üzere Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hadis-i şeriflerinde de buyuruyor ya Ben başka bir maksatta değilim ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. O yüzden bize büten şu. Kendisinin güzel ahlakını kendimize ölçü yapacağız. O dizide şunu gördüm, bu adam şunu söyledi, bu şu değil. Bizim önderimiz, rehberimiz kendisidir. Ölçümüz o olmalıdır. Mesela ibadet hayatımızda, ne kadar kendisine benziyoruz? Bir gün kendisi zaten buyurdu, benden gördüğünüz gibi namaz kılınız. Ona göre zaten kıldık. Abdesti nasıl aldı? Onu izledi sahabeler. Biz de 14 asır öncesinden bugüne kadar gelenlerden öğrendik. Öyle yapıyoruz. Umre'yi nasıl yapıyoruz? Haccı nasıl yapıyoruz? E bunların hepsini kendisinden öğrendik. Dolayısıyla kardeşlerim, mümin olmak, bir yandan kolay, ama bir yandan da, bu işi çantada kektik görenler kadar da, ümitli olmamak gerekiyor. Her an, ben müminlik vasfını, kaybedebilir miyim diye de düşünmek gerekiyor. Kişi, sevdiği ile beraberdir buyrulur. Değil mi? Ama bunu, ''Yanlış anlamayın'' der Hasan-ı Basri Hazretleri. İhyada geçiyor İhyada. E, ''Ey insanlar'' der, ''Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ama bunu yanlış anlamayın bu hadisi. Gücünüz nispetinde salihlerin amelini işlemedikçe salihlerden olamazsınız. Zira Yahudiler, Hristiyanlar da kendilerince peygamberlerini çok seviyorlardı. Bunu iddia ediyorlardı. Fakat halleri, ahlak ve yaşayışları itibariyle onlarla beraber değil. O zaman ben müminim, tamam. E kişi sevdiğiyle beraber, ben peygamberimi çok seviyorum, tamam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama namaz yok. Farzlar yok. Kaçman gerekenler yok. Bu nasıl bir sevgi oluyor? Sadece sevmek yetmiyor. Sadece ben müminim demek yetmediği gibi. Fudayl bin Oyaz Hazretleri de böyle nefsini hesaba çekermiş zaman zaman dermiş ki, Firdevs cennetinde peygamberler ve güzel e, müminlerle olmak istiyorsun, onlarla bir arada olmak istiyorsun ama buna karşılık hangi ameli işledin ey Fudayl? Hangi şehevi arzunu kırdın? Hangi hiddetini yendin? Sana gelmeyen hangi akrabana gittin? Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın? Allah rızası için hangi yakından yakınından uzaklaştın? Veya Allah rızası için hangi uzak olan akrabana yakınlaştın? Ne güzel söylemiş. Onu istiyoruz, bunu istiyoruz. Ya Rabbi, cennetini ver. Ya Rabbi, affet. Şu, şu, şu. Ama bunun karşılığı ne? O halde, şöyle bir kendimize bakalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzeyebilme gayretimiz, ona itaatimiz, onun yolundaki fedakarlıklarımız hangi ölçüde? Unutmayalım ki, ona itaatimiz, Allah'a duyduğumuz muhabbetin de seviyesini gösteren bir ayna gibidir. Ali İmran suresinde geçtiği üzere. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Süremiz yavaş yavaş nihayete eriyor. Müminliği konuşmaya, hatırlamaya çalışıyorduk. Bunlarla ilgili bir cennetlik adam hadisi vardır. Enes bin Malik radiyallahu anlatıyor... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk bir gün. Buyurdular ki, şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecek. Bir de baktık diyor, Ensardan, abdest suyu sakalından damlayan, ayakkabılarını sol eline asmış bir adam çıka geldi. Hepimiz gördük. Ertesi gün olunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün önce dediği gibi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecek. Bu adam yine önceki gibi çıka geldi. Üçüncü gün olunca Efendimiz yine aynı sözü söyledi ve aynı adam o ilk haliyle geldi. Efendimiz aleyhisselam kalkınca Abdullah bin Amr radiyallahu an Merak etti. Üç gün boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennetlik adam, cennetlik adam buyurduğu kişi kimdir? Bu işte bir iş var. Git bakalım, dediler. O da o adamı takip etti, cennetlik denilen adamı. Ve fırsatını bulunca dedi ki bakar mısın ben babamla biraz münakaşa ettim de Üç gün onun yanına gitmeyeceğime söz verdim. Bu zaman zarfında beni evinde misafir eder misin? Sana bir rahatsızlık vermem inşallah. O takip ettiği kişiye söylüyor. O adam da peki diyor olur. Daha sonra diyor Abdullah bin Amr şöyle anlattı. Üç geceyi onunla bir arada geçirdim. Fakat gece kalktığını görmedim. Ancak sabah namazına kadar uyandıkça hep zikretti, tekbir getirdi. Onun hayrından başka bir şey söylediğini de işitmedim. Hep hayır söyledi. Üç gün geçince sanki onun amelini küçümser gibi oldum. Yani ondan başka bir şeyler bekliyordum. Dedim ki, ''Ey Allah'ın kulu, güzel kardeşim, sana bir şeyi itiraf etmem lazım.'' babamla benim aramda herhangi bir mevzu yoktu fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin için üç kere şimdi yanınıza cennetlik bir adam gelecek buyurdu bunu üç gün arka arkaya tekrar edince biz de merak ettik senin ne ameller işlediğini öğrenmek için e, senin yaptığını biz de yapalım senin yanına geldik böyle bir şey söyledim. Fakat kusura bakma ama senin büyük bir amel işlediğini de görmedim. Namazlarını kıldın eksiksiz. Zikrini yaptın ama öyle gece namazlarıdır, şu namazdan sonra şu namazıdır vesaire böyle fazla bir şey görmedim. Allahu Teala'nın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem seni müjdelemesini gerektirecek amelin neydi? O zat ne dedi? Şu gördüğünden başkası değildir. Yani evet namazlarımı kılıyorum. Yapmam gerekenleri yapıyorum. Elimden geldiğince. Ama dedi ki benim amelim senin gördüğünden başkası değildir. Ancak ben Müslümanlardan hiç kimseye kalbimde kin tutmam. ''Bugüne kadar kimseye kin tutmadım bir Müslüman kardeşime. Gönlüm bütün Müslümanlara muhabbetle doludur. Ve Allah'ın verdiği herhangi bir hayırdan dolayı da kimseye asla haset etmem. Yani bu niye onda var, o niye böyle, niye bende yok demem.'' Bunun üzerine Abdullah radiyallahu an. ''İşte dedim.'' seni o dereceye ulaştıran bu halindir. Ve bu, maalesef, çok zordur. Son olarak, Ebu Hurere radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Daha evvelki programlarda da aktarmıştık. Müminlerin bugünkü halini anlatıyor. Müslim, Tirmizi ve İbn Macide geçen bir hadisi şerif. Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte, taranlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda insan, mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar, dinini küçük bir dünyalığa satar. Allah korusun. Faydalı işler ve hizmetlerde gözü açık davranmak, fırsatları değerlendirmek ve acele etmeliyiz. Kardeşlerim aynen bu zamanı anlatıyor hadisi şerifte. Bugün ırkçılık, kızgınlık sebebiyle çatışmalar yaşanıyor. İnsanlar birbirlerinden nefret eder halde, zalimlik diz boyu, dedikodu, içki, fuhuş, şans soyunları faiz, almış başını gidiyor. Böyle bir zamanda mümin, ya ne yapalım yani, yaşadığımız zamanda bu, faizi de yemek gerekiyor gibi haşa, cümleler kurabilmektedir. Sabah akşam, İman ve küfür arasında gelip gitmeye vesile olacak fitne ortamlarına düşmemek için daha önceden iyi işler işlemeye gayret etmek iman uyanıklığının işareti ve en önemli gereğidir. Allahu Teala mümin olarak yaşamayı ve mümin olarak ölmeyi kadını ve erkeğiyle cümlemize nasip buyursun son nefeste iman kelimeleriyle ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek kul haklarından kurtulmuş Allahu Teala'nın rızasını kazanmış bir şekilde can vermiş